Kış hikayeleri Yazan Jacobs Edwards Nesbit Çeviren ve radyoya uygulayan Mehmet Dinçer Yöneten Erdoğan Aydemir Teknik yapım Savaş Erhan Efekt Osman Keykubat Oyunda rol alan sanatçılar Herbert Mehmet Büyükağoğlu Helen White Mediha Köroğlu Harry White Çetin Köroğlu Paul Pigman Cevdet Arıcılar John Carrington Ümit Bakış Birinci Adam Hasan Sarıcaoğlu, İkinci Adam Orhan Kaplan Üçüncü Adam Engin Benli May Forster Süheyla Gürkan Bay Forster Erol Aksoy, Baylis Zeki Yorulmaz, Jacob Vedat Özkök, Arabacı Doğan Yağcı, Birinci Yolcu Şener Ünal, İkinci Yolcu Mehmet Gürkan, Üçüncü Yolcu Ümit Aslan, Yabancı Tuğran Özdemir. Bu bir İzmir radyosu yapımıdır. Of, ne gece. Hiç böyle sert bir kış geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Şu rüzgara bakın, gitgide şiddetini arttırıyor. Dün gece Grekler'in bahçesindeki ağaç yıkılmış. O koca ağaç. Akıl alacak gibi değil. Baba biraz da oyunla ilgilensen çok iyi olacak. Zor durumdasın. Sen hiç merak etme. Bir yandan düşünüyorum. Üstelik senin için güzel bir tuzak da planladım galiba. Tuzaktan önce Şah'ını kurtarman gerekecek. Şah. Pilimi hiç hesaba katmadın sanırım. Al bakalım. Biraz daha kahve isteyen var mı? Ben istemiyorum, sonra uykum kaçıyor. Sabaha kadar rüzgarın ulusunu dinlemek niyetinde değilim doğrusu. Yolunu gözlediğin Paul Pickman bu akşam gelecek olursa... ...yine erkenden uyur musun? Ah keşke gelse. Ah, Paul! Paul! Kim bilir anlatacak ne çok şey olacaktır bize. Bu kötü havada gelebileceğini hiç sanmıyorum. Bu fırtına insanı bile uçurur. Ha. Yine şah. Şu aksiliğe bak. Ve mat! Yapılacak bir şey yok değil mi? <gülüyor> Maalesef. Hep böyle bitiyor zaten. Ee, üzgünüm baba. Herbert seni satrançta en son ne zaman yemiştim? Ee, şey pek hatırlayamıyorum doğrusu. Ben hatırlıyorum. Mayısın 25'iydi. Ne hafıza. Helen gününü bile hatırlıyorsun öyle mi? Nasıl hatırlamam doğum günündü. Siz ikiniz ana oğul. ...beni vaktinden önce öldüreceksiniz. <gülüyor> Dikkat et baba sinirleniyorsun... ...yine tansiyonun çıkacak. Hem belki gelecek oyunu sen kazanırsın... ...kim bilir. Öf. Paul Pickman için canını sıkma Harry... ...bu akşam olmasa yarın mutlaka gelir. ...sen onun babası gibisin. Bahse girerim yeryüzünde... ...kuş uçmaz kervan geçmez yerler içinde... ...bizim köy başta gelir. Yollar desen berbat... ...canın sıkıldığını bir yere gidemiyorsun... ...kapını çalan da olmuyor... Haklısın, Topu topu 3 4 aile kaldık burada. Herkes başını aldı gitti. Yakında burayı haritadan silecek olsalar hiç şaşma. Kimsenin umurunda olmaz bu. Canını bu kadar sıkacağını bilseydim hı bu kadar yüklenmezdin değil mi? <gülüyor> Hep böyle dersin evlat ama yine bildiğini okursun işte. Üzülme. Canımı sıkan yalnızca satranç meselesi değil. Fabrikanın önerisi hala geçerli biliyorsunuz. Yani buralardan bu kadar soğuduysanız kasabadaki lojmana yerleşebiliriz. Her gün onca yolu bisikletle gidip gelmek benim için de oldukça zor oluyor doğrusu. O beton yığınlarında oturmak mı tanrı korusun. Herbert bu konuyu bir daha açmamaya söz vermiştik biliyorsun. Tamam tamam Özür Her dinerim. şeye rağmen ben burayı çok seviyorum. Doğrusunu isterseniz zaman zaman canımın çok sıktığı halde buradan başka bir yerde yaşayabileceğimi düşünemiyorum. Buraları bizim topraklarımız. Eh, ne yapalım? Topraklarımızın biraz hırçın şarkılarını dinlemeyi sürdüreceğiz öyleyse. <gülüyor> Duydunuz mu? Aa, evet. Paul! Geldi işte. Geldi. yıl oldu değil mi Paul? Evet Bayan White. Yirmi yıl. Dile kolay. Yirmi yıl ha? Demek ben bir bebektim <gülüyor> o zamanlar. <gülüyor> mini mini sevimli bir bebektin Herbert. Şimdi koca delikanlı olmuşsun. Bakıyorum da geçen onca yıl senden fazla bir şey götürmemiş Paul. Saçlarında bir tek beyaz tel göremiyorum. Gezmekten yaşlanmaya vakit bulamadım sanırım. Peki yirmi yıl sonra köyünü nasıl buldun bakalım. Herhalde buranın da senin gibi zamana karşı koyduğunu söylemeyeceksin. Akşam karanlığında pek bir şey göremedim ama <gülüyor> galiba haklısınız Burası tükendi, yok olmak üzere Terzihaneyi kapattınız mı? Artık kime ne dikeceksin ki? Üstelik terzi dediğinin iğne deliğini görmesi gerek evlat Bana gelince artık Harburt'un koca koca vezirlerini, kalelerini, fillerini bile göremiyorum eee, Kocadık işte Babam hep bütün dünyayı gezdiğinizden söz eder. Aa, hem de karış karış. Dünyanın dört bıcağından yolladığın o birbirinden ilgiç mektuplarını saklıyorum Paul. Doğrusu yerinizde olmak isterdim. Çok gezdim Herbert. Aklına gelebilecek hemen her yeri gördüm. Şimdi kendimi oldukça yorgun hissediyorum. Ama hala geziyorum. En çok Hindistan'ı görmek isterdim. Bence olduğun yerde kal. En iyisi bu. O eski tapınakları, Hint fakirlerini, hepsini, hepsini görmek isterdim. Herbert. Bir adam başını kaldırıp da bir tavanın süslerine bakıp yarım yamalak bir şeyler gördü mü? Bedeninin değil, ruhunun gözlerini kullanmış demektir. Yeryüzünün bin bir çeşit nakışını görüp, dünyayı kavramadan... ...o gözler adama rahat ve huzur vermez bir daha. Lütfen yukarı bakma. Olduğun yerde kal. Bana Hindistan'dan yolladığın mektubu hatırlıyor musun? Hindistan gittiğim ilk yerde. Ben de Herbert gibi en çok oraları görmek istiyorum. Biriktirdiğim üç beş kuruşla bir gemiye tayfa olarak yazılıp... ...yola çıkışımı hatırlarsınız. <gülüyor> Hatırlamaz olur muyum? Helen nasıl ağlamıştı? Ya sen? Ee, kolay bir ayrılık değildi tabii. Sen bizim oğlumuz gibiydin. Kendime seni bırakmakla hata etmediğimi çok sormuştum. Her neyse işte yine aramızdasın. Önemli olan da bu. Ve şimdi bu gecenin şerefine... ...konyak içmeyi teklif ediyorum. <gülüyor> Kabul. Kabul. <gülüyor> Hemen getireyim. Sanırım ben de birkaç yudum alacağım. Keşke Bayan Pikman da bizimle birlikte olsaydı bu gece. <gülüyor> Julie Londra'da kaldı. Daha doğrusu annesinin ısrarlarına karşı koyamadı. Ve çok istediği halde benimle gelemedi. O kadar seyrek görüşebiliyorlar ki... ...annesine hak vermemek elde değil. Onunla Mısır'da tanıştığınızı yazmıştın. Hı -hı. Arkeolog'tu değil mi? Hem de en iyilerinden. Bir dahaki ziyaretinde Julie'yi de getireceksin Paul. Mazeret istemem. İşte konyaklarınız. <gülüyor> Teşekkürler bayan. Kadehimi aramıza geri dönen sevgili Pol'un şerefine kaldırıyorum. Küçük yuvanımıza hoş geldin evlat. Oh. Kısa bir süre içinde olsa sizleri ve doğup büyüdüğüm toprakları görmek çok güzel. İstersen seninle biraz gezeriz yarın. Herhalde bana yıllarca çıraklık ettiğin o tercihanenin ne durumda olduğunu merak ediyorsunuz. Ah, üzgünüm Bay White ama yarın gün ağırırken yola çıkmak zorundayım. Julia sabah treniyle Londra'ya döneceğime söz verdim. Bir gün Londra'da kaldıktan sonra Kahire'ye doğru uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Yani yine gidiyorsun ve bu kadar çabuk öyle mi? Maalesef. Yollar beni bekliyor. Ama bunca yıldan sonra... Az önce söylediklerimi hatırla Herbert. Benim kaderim bu işte. İnsan bir kez başını kaldırıp ruhunun gözleriyle bakmaya görsün Bence en iyisi bu konuyu değiştirmek Az önce babam Hindistan'dan yolladığınız bir mektuptan söz ediyordu Neler anlatıyordunuz o mektupta Bay Pikmin? Bana sihirli veya büyülü bir şeyden söz ediyordu Bir, bir şeydi ee, heh, Bir maymun eliydi değil mi Paul? Maymun eli mi? Ee, şey önemli bir şey değildi aslında benim için önemliydi tabi ama... ...açıkçası şimdi bundan söz etmek istemiyorum. Gerçekten büyülü müydü? Lütfen, lütfen şu maymun elini anlatın bize. Eğer görmek isterseniz... ...hala cebimde taşıyorum. Bu konuyu açmak istemiyordum ama... ...siz benim ailem gibisiniz. Sizden bunu gizlememem gerekir. İşte bu. Ama ne çirkin şey bu. ...gördüğünüz gibi... ...küçük, kurumuş bir maymun eli işte... ...bu biçimsiz şeyi neden hala yanında taşıyorsun evlat? Mutlaka bir özelliği vardır... ...hep yanında olduğuna göre... ...ne işe yarıyor bu? Bu maymun eli bir Hint fakirinin büyüsünü taşıyor... <gülüyor> ...inanılacak gibi değil... ...Hint fakiri <gülüyor> ...peki o fakirin bu kara kuru şeyi ...büyülemekten amacı neymiş? <gülüyor> Gülmekte haklısınız... ...başlangıçta ben de ciddiye almamıştım fakirim... ...o yaşlı adam... ...insanların isteklerini gerçekleştirebileceğini söylüyordu. Yani bu kavruk şey mi yapıyor bunu? Tuhaf. Peki nasıl oluyor bu? Fakir üç kişinin bu maymun elinden... ...üçer direkte bulunmasını istiyordu. <gülüyor> Sizce sizin gibi görmüş geçirmiş birinci bu mümkün mü peki? Evet Herbert. Mümkün. Aa. Peki bu şimdi sizin elinizde bulunduğuna göre yani... Seni alıyorum. Evet evet. Ben de bir şey istedim bundan. Peki istediğin oldu mu bari? Evet Ak özür dilerim Ak, Özür dilerim sakarlık ettim Ezianı yok Paul Alt üstü kırılan bir bardak işte e, Peki Senden başkası da dilekte bulundu mu? Bu e, bu tuhaf şeyden İlk dilekte bulunan John Carrington'dı. Hindistan'daydık. Fakirle tanıştığımızda birlikteydik kendisiyle John o bölgedeki İngiliz kolonisinin en güzel kızı... ...May Forster'a onulmaz bir aşkla tutulmuştum. Ve May... ...John'un ardı arkası kesilmeyen evlenme tekliflerini... ...gülerek geri çeviriyordu. Umarım sizi sıkmıyorum. Yok <gülüyor> Yo, lütfen devam et Paul. Seni dinliyoruz. Hintli fakirle tanıştığımız... ...ve fakirin bize fakirle tanıştığımız... ...ve fakirin bize maymun elinden söz ettiği akşam... John'un o mutsuz akşamlarından biriydim. John Carrington o umarsız aşkını anlatıyor ve ben her zamanki gibi dinliyordum. Ee, şu May... Forster. May Forster. Ha, evet May Forster. Gerçekten güzel miydi bari? John onunla evlenmek isteyen tek kişi değildi ki. May koloninin en güzeliydi. Ve az çok hepimiz ona aşıktık. John fakirin sözünü ettiği maymun eline denize düşenin yılana sarıldığı gibi yapıştı ve bir aylık maaşını vererek satın aldım. Sonra hiç vakit yitirmeden Hintli'nin söylediği gibi sağ eliyle bu biçimsiz şey yukarı kaldırdım. Yüksek sesle üç kez "May ile evlenmek istiyorum." dedim. Ve sonra "Evet Paul, sonra ne oldu?" Bana maymun elini uzattı ve "Benim isteyebileceğim başka bir şey yok ki." dedi. Onu bana verdi. Peki isteği oldu mu? Yani May ile evlendiler mi? Ertesi günün akşamı yine kulüpte toplanmıştık. John Kerington gözleri parlayarak heyecanla içeri girdi. Beyler, beyler, hepinizi <gülüyor> düğünüme davet ediyorum. Duyuyor musunuz? Ben. <gülüyor> Evleniyorum öyle değil mi? can. Ciddi olamazsın. <gülüyor> Kim bu şanslı kız? Düğün <gülüyor> ne zaman? Evet. Benim de önce <gülüyor> şu diplomayı yakayım. <gülüyor> Barman, herkese benden içki ver. <gülüyor> Paul Pol ne kadar mutluyum bir bilsen. Şaka ediyorsun herhalde can. Sizleri umutsuz aşkınızdan mahrum edeceğim için üzgünüm baylar... ...ama bayan Forster'la Eylül'de evleniyorum. Olamaz. Olamaz Yine reddedildi. Ne haklı adına... karıştı. Olacağı buydu zaten. John evet. kulaklarıma ]abel. inanamıyorum. <şı Ban>. İnanman <gülüyor> gerek Paul. <gülüyor> Biliyor musun dünyanın en şanslı adamıyım. Baylar baylar. Sanırım söyledikleri doğru. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Çünkü Carrington sonunda buranın... En güzel kızını büyülemiş bulunuyor. Evet, evet. Evet. Evet, evet. Nasıl bir uykudan John? bize de öğretsene. Yaklaşan evlilik, akşamüstü çaylarının ve kulüpteki toplantıların en önemli konusu olmuştum. Hep aynı soru soruluyordum. Acaba May John'u gerçekten seviyor muydum? Nişanlılıklarının ilk günlerinde ben de kendi kendime sürekli bu soruyu soruyordum. Ama bir akşam ikisini kilisenin küçük bahçesinde oturmuş konuşurlarken... ...istemeden işittiğimde tüm kuşkularım kayboldu. May'in güzel yüzünde John'a olan sevgisi öyle açık belirmişti ki... ...John onun dizlerinin dibindeydi. Ve o altın gibi Ağustos akşamının sessizliğinde yalnız onun sesi duyguyordu. May... ...sevgilim May... ...eğer beni çağırırsan... ...inanıyorum ki ölümden sonra bile sana gelebilirim. Dün Eylül başında olacaktı. O tarihten iki gün önce işim icabı... ...yakın bir kente bir günlüğüne gitmem gerekiyordum. İstasyonda treni beklerken... ...John ile May'in birbirlerine sevgi dolu bakışlarla vedalaştığını gördüm. Ve John... ...benimle aynı trene bindi. Paul, şansa bak ki birlikteyiz. Bense bunun sıkıcı bir yolculuk olacağını düşünüyordum. <gülüyor> Düğün arifesinde nereye böyle John? Bir Hintli dostun ağır hasta olduğunu duydum. Ölüm de şeyindeymiş, onu görmem gerek. Yolda uzak değiliz zaten. Gitme John, lütfen. Merak etme May. Düğünümüze iki gün kala hiçbir şeyin beni yolumdan alıkoyamayacağını biliyorsun. En geç yarın öğlen burada olacağım. Hadi mey, gülümse biraz. Korkuyorum canım, korkuyorum. Sana dönmemi hiçbir şey engelleyemez, hiçbir şey. Ben de korkuyorum ama neden? Ertesi gün akşamüstü, işimi yoluna koyup eve döndüğümde ilk işim John'u aramak oldum. Henüz dönmemişti. Huzursuzluğum düğünün yapılacağı perşembe günü sabahı aldığım telgrafla yatıştım. Telgrafla birlikte soluğu Foster'ların evinde aldım. May bahçedeydi. Kendimi o kızcağızın yerine koyuyorum da kim bilir ne kadar üzülmüş, meraklanmıştır. Yüzü solgun görünüyordu ama gözlerinde bir parıltı vardı, gülümsüyordum. Elinde Paul'ün bana çektiği telgrafın bir eşi vardı. Ne yazıyordu telgrafta? Ölüm düşeyindeki Hintli dostu bir gece daha kalması için çok ısrar edince onu kıramamış. Bu John Carrickton çok iyi bir insan olmalı. Ama yine de kalmamış olmasını dilerdim. John ayrıca saat üçte gelecektir trenle istasyonda olacağını bildiriyor ve benim bir arabayla gidip kendisini almamı rica ediyordu. Doğru kiliseye gidecektik. Peki nikah saat kaçta olacaktı? Üç buçukta. Ne aksilik, ne aksilik. Ya tren gecikirse? Hiç bu kadar ucu ucuna evlenildiğini de duymadım doğrusu. Helen lütfen ikide bir de kesip durma çocuğun sözünü. E, ya sonra boş, sonra ne oldu? Saat iki buçukta istasyondaydım. John'a ben de çok kızmıştım. Üzerinde seyahatin tozu toprağıyla soluk soluğa gelecek ve Maine elini tutacak da onunla evlenecektir. Çoğumuz o eli tutabilmek için hayatımızın en güzel yıllarını feda edebilirdi. Yetişebildi mi bari? John Carrington üç treninde yoktu. Ama bu kadarı A da fazla doğrusu. Ah savallı May. Saavallı kızcağız. Arabacıya kiliseye sürmesini söyledim. Yol boyunca öfkemin yerini endişe almaya başlamıştı. John'un May'i aldatabileceği hiç aklıma gelmiyordum. Sözüne sadık bir insandı. E o halde... ...başına mutlaka korkunç bir şey gelmiş olmalıydı. Ve bunu geline söylemek benim görevimdi. İstasyondan kiliseye giden yolda o arabanın devrilmesini... ...kafamın kırılmasını ve bir başkasının meye olup biteni anlatmasını diliyordum. Sorumsuzluk. Bu John Carrington'ın yaptığı sorumsuzluktan başka bir şey değil bence. Lütfen Herbert. Yargılamakta acele edelim. Kilisenin bahçesine vardığımda saat neredeyse dört olmuştu. Bahçede kimseyi göremeyince kilisenin emektar bahçıvanı Biles'e yaklaştım. Ah, konukların hepsi gitti mi Biles? Gitmek mi? Hayır efendim, neden gitsinler ki? Tören devam ediyor. Tören, tören devam mı ediyor? <gülüyor> Biles, Bay Carrington'la May Forster'ın nikahından söz ediyoruz değil mi? Rica ederim Bay Pickman. Belki yaşlandım ama gözlerim hala iş görüyor. <gülüyor> Onu demek istemedim Biles. Ee, ama yani Bay Carrington geldi mi? Bay Carrington tam zamanında geldi efendim. Ya ama ben onu istasyonda bekliyordum. Sizi görmemiş olmalı. Ee, şey... Yalnız Bay Carrington'ın hiç bu kadar yorgun ve bakımsız görmediğimi söylememe izin verin. Nasıl yani? Aramızda kalsın ama... ...bana kalırsa çok içmiş olmalı. Üstelik üstü başı da toz toprak içindeydi. Yüzü de kağıt gibi bembeyazdı. Kısacası görünüşü hiç de hoş değildi. Bütün konuklar şaşkına döndüler efendim ya ya... Hoş şimdiye siz de kendisini göreceksiniz nasıl olsa. Ama bu çok doğal Biles. Bay. Bay Carrington yolculuktan geliyor. Hayır efendim hayır size katılmıyorum. John Carrington'ın ne kadar nazik bir beyefendi olduğunu hepimiz biliriz. Tozu toprağa bir yana bırakalım. Hiçbirimize bakmadı ve hiçbir konukla konuşmadı. Tek bir söz bile etmedi inanın. Bence o bir hayalete benziyordu. <gülüyor> Bay, özür dilerim. Artık içeri girmem gerek. Ha, gerek kalmadı efendim. Sanırım tören bitti, dışarı çıkıyorlar. İşte gelinin babası Bay Forster. Bakın bize doğru geliyor efendim. hol, hol. Ee, birinin bana olup biteni anlatması gerek yoksa çıldıracağım ee, John'un nesi var ee, Bu çocuğun başına ne yer geldi sen bilirsin öyle değil mi Paul Lütfen açıkla bana İşte işte bakın Gelinle damat da göründü Aman tanrım Bu John mu Söylemiştim efendim Toz toprak içindeki elbisesini Dağılmış saçlarını görüyor musun ee, Sanki yürüyen bir ölü İşte önümüzden geçiyor ...bakıyor Hı. ama hiçbirimizi görmüyor. Can Bir ölü gibi soluk ve... ...ve sessiz. Sana ne oldu can Konuklar da şaşkın. Ne bir çift söz... ...ne de alışılagelmiş alkış seslerini duyuyorum. Bu sessizlik beni çıldırtıyor, çıldırtıyor... ...gelin arabasına biniyorlar. Lütfen Paul... ...sen de benimle arabaya gel. Geliyorum. Geliyorum Bay Forster. Sana ne oldu John? Arabacı... ...Vay evine süreceksin. Hızlı ama çok hızlı süreceksin. Bu yaptığınız doğru mu Bay Forster? ...John'un başına gelen her neyse öğrenmemiz gerek. Belki yardımımıza ihtiyacı vardır. Daha hızlı arabacı, daha hızlı. Gelin arabasından önce orada olmak istiyorum, anladın mı? John'un için özenle hazırladığı evin önünde... ...batan güneşin altında kısa bir süre bekledik... Ve gelin arabası gelip merdivenlerin önünde durduğunda gidip arabanın kapısını açtım. O anı sanırım hiçbir zaman unutamayacağım. Ne gördün Paul? John Carrington arabanın içinde yoktu. Olamaz. Peki yan May? May gelinliğinin içinde arabanın döşemesine yığılıp kalmıştı. Arabacı telaşla bize hiçbir yerde durmadığından söz ediyordu. Savallı çocuklar, savallı çocuklar. Şimdi anlıyorum. May'i e eve taşıdık. Yatağa yatırıp dufağını çıkardık. Ve... Ve... O güzel yüzü gördüm. Acı ve korkuyla gerilmişti. Bir zamanlar güneş gibi parlayan saçları... Kar gibi beyazlaşmıştı. Bay Pikman, kendinizi iyi hissetmiyorsanız... istersen biraz dinlen Paul. Yo, yo, yo. Hayır iyiyim. Merak etmeyin. Meyin başucunda Bay Forst ile ne yapacağımızı bilemez bir halde öylece kalmıştık. O sırada postacı bir telgraf getirdi. Bay Forster benim okumamı rica etti. Özür dilerim. Ama o anı yaşıyor gibiyim. Şu Konya... Özür dilerim. Ama o anı yaşıyor gibiyim. Şu Konya iç. Sanırım iyi gelecek. Oh. Şimdi daha iyiyim ee, Ne yazıyordu o telgrafta? John Carrington'ın o gün saat bir buçukta istasyona giderken Arabadan düştüğü ve olay yerinde öldüğü bildiriliyordu Demek dileği böylece yerine getirilmiş oldu Ölü veyadiri May ile evleneceğini söylemişti. May ne oldu? Aradan bir hafta geçmeden May'i eşinin yanına Kilisenin küçük bahçesine gömdük. Birbirlerine bağlılık yeminleri ettikleri o küçük bahçeyi. Ölümü düşündükçe hep irkilirim. Ama hiçbir ölüm bu çocukların sonu kadar etkilemedi beni. Sizi üzmek istemiyordum Bayan White. Bağışlayın. Bütün bunları bir başkasından dinleseydim kesinlikle ciddiye almazdım bu Yine de mantığım bu olağan dışı öyküyü kabul edemiyor. Yanlış anlama sakın, gerçekçi bir insansın bunu biliyorum. Ama acaba bize o eski uzun kış gecelerinde anlatılması adet olmuş öykülerden birini mi anlattın diye düşünmekten kendimi ağlamıyor. <gülüyor> Haklısınız. Üçünüz de böyle düşünebilirsiniz. İnanmak kolay değil ama olup biteni gördüğüm ve yaşadığım kadarıyla olduğu gibi anlattım size. Bu bir kış gecesi öyküsü değildi. Oh. Gerçekti of, of, of. Ben bir konyak daha alacağım Galiba senin de buna ihtiyacın var Paul Evet biraz daha rica edeyim Sonuçta John Carrington kaderini zorladı Ve maymun elinin yardımıyla sevdiği kızla evlendi demek Ve bu izdivaç her ikisinin de sonu oldu Şu Hint fakir oldukça becerikli biriymiş May Foster'ı sen de seviyordun değil mi? <gülüyor> Dediğim gibi ona aşık olmayan yoktu ki Zavallı sevgili May Düşünüyorum da o fakirle tanıştığınız akşam elini çabuk tutup ile evlenmeyi dileyen sen olsaydın... ...bütün bu anlattıkların belki de senin başına gelecekti. Yanlış hatırlamıyorsam John sevdiği kızla evlenmeyi diledikten sonra... ...maymun elini sana vermişti öyle değil mi? Evet bayan White. Üç ayrı kişi üçer dilekte bulunabilecekti değil mi? Evet efendim. Ve John üç hakkını da May ile evlenmek için kullandı. Maalesef. Ya sen Paul bu olağanüstü gücü nasıl kullandın? ...özellikle John'un başına gelenlerden sonra... ...buna nasıl cesaret ettin? Arkadaşımın başına gelenlerden sonra... ...maymun elini hiç yanımdan ayırmadım. Ama kullanmak için değil. O benim için... ...ölümü göze almak pahasına... ...gerçekleşmesi istenen düşlerin bir simgesiydi. Ondan korkuyor ve bir yandan da bana... ...John'u hatırlattığı için seviyor... ...ve saygı duyuyordum. Yıllarca yanımda taşıdım. Ve günün birinde... Onu kullanmak zorunda kaldım. Eğer anlatmak istiyorsan, biz ikinci bir kış öyküsüne hazırız evlat. Duyuyorsun ya, oldukça uygun bir gece. Farkındayım bay Eğer üçünüzde dinlemek istiyorsanız, başımdan geçen bu olay uzun kış gecelerinden birinde ilk kez anlatılmış olacak. Seni dinliyoruz Paul. Yaklaşık beş yıl önceydi. Julie ile balayımızı geçirmeye İngiltere'nin kuzeyinde The Walding'e gelmiştik. Ama mevsiminin bitmesine birkaç gün kalmıştım. Şansımı denemek için tüfeğimi sırtlamış ve yola çıkmıştım. Hiç tanımadığım bir bölgede, arabadan indikten sonra... ...gün boyu tüfeğim elimde dolaşmış ve bir şey bulamamıştım. Geniş karlarla kaplı bir arazideydim. Aylardan aralıktı. Akşam çökmekte ve tipi hızını arttırmaktaydı. Yola mı yitirmiştim? Uçsuz bucaksız karlı vadinin üzerinde saatlerce yürüdükten sonra, elinde feneriyle yaşlı bir adam rastlayınca... dünyalar benim oluştu. İyi akşamlar. Oh, i̇yi akşamlar evlat. Heh, av torbanı boş görüyorum. Şanssız bir gün desene ah, Üstelik yolumu da yitirdim Karım merakla yolumu gözlüyor olmalı hmm, Nerede kendisi? Duvalding'de ah, Duvalding ha? <gülüyor> Tatil için geldiyseniz iyi yer seçmişsiniz doğrusu <gülüyor> Balayına geldik Evliliğimizin ilk işini bu şirin dağ köyünde geçirmeyi düşündük Ama biraz fazla uzaklaşmışsın Duvalding'den <gülüyor> Söylediğim gibi yolumu kaybettim. Bana bana bir at bulabilirsen ve rehberlik edersen seni fazlasıyla memnun ederim. Belükanlı adım Yakup. Şu tepenin ardındaki bir köşkte çalışıyorum. Köşkün sahibi ve hasta bir at bir an önce dönmemi bekliyor. Gün boyu şu elimde gördüğün şifalı otları topladım. Ve bir an önce sıcak bir lapa yapıp ata vermem gerekli. ...diyeceğim şu ki, sana ne rehberlik edebilir, ne de at bulabilirim. Alıyorum. Ama istersen geceyi bizim köşkte geçirebilirsin. Bu mümkün değil Yakov. Bu akşam ne olursa olsun dönmem gerek. Yoksa karım meraktan çıldırır. Hmm, saat kaç? Eh, şu fenerine biraz yaklaştırır mısın? Yediyi çeyrek geçiyor... Yediği çeyrek geçiyor ha. Evet. Bak delikanlı. Bulunduğumuz yerden yaklaşık iki mil ötedeki yoldan... ...bir saat kadar sonra bir posta arabası geçecek. Aha. Kuzeyden gelen akşam postası bu. Aha. Atlarını değiştirmek için Dvolding'e de uğrar. Çok güzel. Anayola zamanında varabilirsen... ...bu arabayı yakalayabilirsin. <Gülüyor> ama... işte bu iyi haber doğrusu. Ee, peki... ...peki aması ne? Kar bir hayli kalın. Yürümen hayli zor olacak. Üstelik buraların yabancısısın. Bir saatte yolu bulman mümkün değil. Ee, ama Yakup... Jacob... Devam etme. Biliyorum, biliyorum. Genç bayan meraklanmıştır, korkmuştur. Genç bayanı uyku tutmaz... ...kadınları tanımadığımı mı sanıyorsun evlat? Yakup... Ee, ...Yakup rica etsem... Hı? Tamam tamam... ...yola kadar seninle geliyorum... ...umarım... ...umarım kral biraz daha dayanır... Ee, ...hadi... ...hadi adımlarını aç kadar... bakalım... ...çok iyisin Yakup... ...kral kim... İyileşmek için kar altından topladığım şu otları bekleyen bir at işte Hı. Oh Tanrı'ya şükürler olsun Seninle karşılaştığım için Biliyor musun sana rastlayıncaya kadar karda kaybolduğumu düşündükçe Aklıma türlü kötü öyküler takılıyordu Ne gibi? <gülüyor> Bilirsin işte karda kışta yoluna devam etmeye çapalayan, sonunda soğuğa yenik düşüp uykuya dalarak donan gezginlerin öyküleri. Buralarda yolunu kaybedenler çok olur. Tanrı böyle istediyse elden ne gelir ki? Eğer Tanrı böyle istiyorsa, seninle birlikte kaybolmak isterdim doğrusu. <gülüyor> Sensiz kaybolmayı göze alamam Yakov. İşte yola geldik oh. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Yakup Umarım oh. karına onu daha fazla Meraklandırmadan kavuşursun Evlat oh. Buradan Duvalding'e uzanan yol Arabalar için oldukça Zorludur Yolun karşı tarafında gördüğün şu yumuşak Yamaç ileride Dik bir uçuruma dönüşür Yolda hayli daralır <gülüyor> Biliyorum Yakup Sabah buralara gelirken araba hayli zorlanmıştı. Şimdi karanlıkta arabacının daha da dikkatli olması gerekecek. Yolun yarısındaki o ahşap köprüyü fark etmiş miydin? Evet. Oldukça tehlikeli değil mi? O kazadan sonra onarılması gerekirdi ama... ...kimse oralı olmadı. Hangi kazadan sonra? Ee, tatsız bir olaydı. Yıllarca önceydi. Bir akşam postası o köprüden geçerken... ...aşağıdaki vadiye uçmuştu. Ya! Ölen olmuş muydu? Arabadakilerin hepsi öldü. Sürücü dahil dört kişiydiler. Dokuz yıl oldu. Yanılmıyorsam... Ne korkunç! Sürücüler için özellikle akşam vakti... ...o köprü bir kabustur evlat. Gerekirse arabacıyı uyar. <gülüyor> Jakob sağ ol. Bana fazlasıyla yardımcı oldun dostum. <gülüyor> Yanlış anlama sakın. Yanımda olman bana güç veriyor. Ama köşke dönmekte daha fazla gecikmeni de istemiyorum. Haklısın. Üstelik posta arabası da neredeyse gelir. Eh ben artık döneyim. Umarım bu gece karına kavuşursun ve umarım kralı kurtarabiliriz. İyi akşamlar genç adam. Yolun açık olsun. İyi akşamlar Yakup. Posta arabası gecikmişti. Giderek ayaklarımın buz kestiğini... ...ellerimin uyuştuğunu hissediyordum. Bir süre daha böyle huzursuz bekledikten sonra pipomu yaktım... ...ve kibritin alevinde saatimin dokuzu gösterdiğini gördüm. Artık hiç kuşkum kalmamıştı. Yakup'un sözünü ettiği akşam postasını kaçırmıştım. Jülya'ya bir an önce erişebilmek için yapamayacağım şey yoktu. Ve işte o anda kibritimi tekrar cebime koyarken... Maymun eli ben burdayım dercesine adeta elime sarıldı. Ve sen de? Eli yukarı kaldırdım. Ve olanca gücümle üç kez arka arkaya ne olursa olsun bir araba istediğimi haykırdım. Üç dilek hakkını da aynı şey için kullandın demek. Evet. Sonra ne oldu? Sonra maymun elini henüz cebime koymamıştım ki. Yaklaşan bir arabanın ışıklarını fark ettim. Hızla yaklaşan ve oldukça sessiz ilerleyen bir arabaydı bu. Sürücü tam önümde dizginleri çekerek arabayı durdurdu. Buralarda donup kalmak istemiyorsan acele et genç adam. Ah sağ olun. Ah Duval dinge uğrayacaksınız değil mi? Duval ding mi? Aha. Duval ding mi öyle mi? <gülüyor> acele et delikanlı. Tamam tamam. Ah biniyorum tamam. Ah. Demek Duvolding'e gitmek istiyorsunuz. Evet. Arabanın içindeki bu... Arabanın içindeki bu... ...küf kokusu sizi rahatsız etmiyor mu? Çok ağır bir koku bu. Ama siz seçiminizi yaptınız öyle değil mi? Yolda kalıp sabaha kadar temiz havayı soluyabilirdiniz. <gülüyor> Yok canım öyle demek istemedim tabii. Ee, siz de mi Duvolding'e gidiyorsunuz? Biz hiçbir yere gitmiyoruz bayım <gülüyor> Ne kadar şakacısınız. Bu arabanın her köşesi bakımsızlıktan çürümek üzere farkında mısınız? Olabilir Adeta bir hurda yiyor Avdan dönüyorsunuz öyle mi? <gülüyor> şey evet ama ne yazık ki elim boş ve bir hayli gecikmiş olarak dönüyorum Eşiniz sizi bir hayli merak etmiş olmalı <gülüyor> Evet iyi tahmin ettiniz o ...olmasaydı geceyi buralarda bir yerde geçirebilirdim. Yakub'un çalıştığı köşte mi? Evet ama... ...nereden biliyorsunuz? Siz Yakub'u tanıyor musunuz? Seni şaşırtıyor muyuz? Evet, yani... ...biraz. Çok soğuk. Kış yine kendini gösterdi. Arabanın içi daha soğuk. Dışarısı böyle değildi. Bu araba... Seni şaşırtıyor mu? Çok kötü durumda. Umarım bu hurda yığını ile ilerideki o bozuk köprüyü aşabiliriz. O köprü seni korkutuyor mu? Şey biraz. Ee, Pipo içmemin bir sakıncası var mı acaba? Hayır. Eğer seni rahatlatacaksa bizim için sakıncası yok. Şu hale bakın. Bütün döşemelerin üzeri küf tutmuş. Şu örümcek ağlarına bakın. Yok. Yok bu kadarı da fazla doğrusu. <gülüyor> Duvalding'e varır varmaz bu şirketi şikayet edeceğim. İyi ama sizler neden bu çörümüşlüğü kanıksamış gibi duruyorsunuz? Bu yolda hep bu arabayla gidip gelirmiş gibi bir haliniz var. Yanılmıyorsun genç adam. Biz tam dokuz yıldır bu arabanın yolcusuyuz. Ama... Ama... A, a, anlayamıyorum. Bir kibrit daha yak istersen. Ve bize... Üçümüze dikkatle bak. Tıpkı arabayı incelediğin gibi. Yalnız biraz çabuk ol. Köprüye varmak üzereyiz çünkü. Peki. Madem öyle istiyorsunuz. Şu çipit nerediydi? İşte bu oldu. Çekin. Bize. Yüzlerimize dikkatle bak şimdi. Evet. ...neler görüyorsun? Aman tanrım... ...bu gördüklerimi nasıl anlatabileceğim? Yüzlerinizde bu ölüm solukluğu... ...saçlarınızda limelim olmuş elbiselerinizde... ...şürümeye yüz tutmuş ellerinizde bulandığınız bu toprak... ...ve gözlerinizde şimdi fark edebildiğim bu bakışlar... ...bu tonuk bakışlar... Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Neden açılmıyor bu kapı? Neden açılmıyor? İşte kapıya geldik. Karım! Ertesi sabah derin bir uykudan uyanıp... ...karımı başucumda gördüğümde... ...aradan yıllar geçmiş gibiydi. Jolie'nin anlattığına göre... Geçirdiğim o kabus gecesinin sabahında iki köylü beni yıkık köprünün yamacında bulmuş. Uçuruma yuvarlanmamı önleyen bir çam ağacının girift dalları donmamı da engellemiş olmalı. Cülenin nasıl haberi olmuş? Cebimdeki mektuplardan adımı ve kaldığım yeri öğrenmişler. Kolum kırıkmış. Kafatasımda da bir çatlak bulunmuş. İyileştikten sonra beni buldukları yerin dokuz yıl önce Kuzey Postası'nın o korkunç kazayı geçirdiği yer olduğunu öğrendim. Ve maymun elinin yardımıyla o gece bir hayalet arabanın yolcusu olduğumu anladım. Neden hala yanında taşıyorsun şu maymun elini? Daha önce de anlatmaya çalışmıştım Herbert. O benim için ölümü göze almak pahasına, gerçekleşmesi istenen düşlerin bir simgesidir. Ve John'un bana emanetidir. Şimdi bu maymun elinden bir kişinin... ...daha bir şeyler isteme hakkı var öyle değil mi? Dilekte bulunurken soğukkanlı olmak... ...ve John'la benim düştüğüm hatayı tekrarlamamak kaydıyla... ...üçüncü kişinin... ...üç ayrı dileği yerine getirilecek. Buna inanıyorum. Bütün bu anlattıklarımdan sonra... ...sanırım siz de inanıyorsunuzdur. Sizin hatanız bu üç hakkınızı... ...bir defada kullanmak oldu herhalde. Annemin hakkı var. Maymun elini tekrar kullanma şansınız olsaydı... ...kim bilir... Belki John'un başına o kaza gelmez veya siz Bay Pickman o hayalet arabadan kurtulabilirdiniz. <gülüyor> Galiba haklısın Herbert. Ama o hayalet arabayla uçurumdan aşağı yuvarlanırken yaşadığım panik sırasında böyle bir şansım olsaydı bile kullanamazdım sanıyorum. Her şey o kadar çabuk olup bitti ki. E bu John Carrickton için de geçerli. Arabadan düşen bir insan o kaza sırasında maymun elini nasıl kullanabilir ki? Mümkün değil. Of ne gece. por. Ne düşünüyorum biliyor musun? Üçüncü kişi ben olsam. Baba ciddi olamazsın. Tabii ki ciddi değil şaka ediyor. Canım öyle ciddi şeyler isteyecek değilim ki havadan sudan istekler için kullanacağım. Ne dersin Paul? Ee, bilmiyorum Bay White. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemiyorum. Onu bana vermende ısrar ediyorum. Hem böylece bütün bu anlattıklarının birer kötü rastlantı sonucu olup olmadığını da öğrenmiş oluruz değil mi? Her yer anlatılanları dinlemedin mi? Paul'un başına gelenler basit bir dilek sonucu değil mi? Çocuk yalnızca bir araba istemişti. Hatırlamıyor musun? Maymun elini bana vermen de israr ediyorum Paul. Sizi kırmam mümkün değil Bay Fahit. Biliyorsunuz babam yerindesiniz. Lütfen. Lütfen ısrar etmeyin. Onu bana vereceksin Paul işte o kadar. Baba başına iş açacaksın. Ben ne yaptığımı biliyorum karışmayın. Eğer bu kadar istiyorsanız... <gülüyor> Alın Bay White. Ama olacaklardan beni sorumlu tutmayın lütfen. E, nasıl yapıyorsun? Bir daha anlat bana. Yani diliğinin gerçekleşmesi için ne yapman gerekiyor? Sağ elinizle onu yukarı kaldırıp... ...yüksek sesle dileğinizi söyleyeceksiniz. Bu işi hoşuma gitmedi Harry. Ve şimdi bu konuyu artık kapatmanızı istiyorum. Polin odasını hazırlamam lazım. Neden bir satranç partisi yapmayı düşünmüyorsunuz? Ah... Çok iyi olurdu ama... ...sizi daha fazla uykusuz bırakmak istemiyorum. Saat gece yarısını çoktan geçti. Oo, O kadar oldu mu? Hı hı. Üstelik sen sabah erkenden trene yetişeceksin değil mi Paul? Evet. Julie Londra'da bekleyecek beni. Bir daha kendini bu kadar özletme olur mu evlat? Söz ver bize. <gülüyor> Söz veriyorum bye bye. Çok geçmeden bu defa Julie ile birlikte geleceğim inanın. Ee, Bay bye Evet. Maymun elini size vermemem gerekirdi. Neden yeterince direnemedim bilmiyorum. Belki ileride bu zayıflığımdan ötürü çok üzüleceğim. Yok canım daha neler. Onu kullanabilmem için çok düşünmem gerek evlat. Ama önünde sonunda kullanacaksınız biliyorum. Şimdi sizden de bana bir söz vermenizi rica ediyorum. Sizden ve Herbert'tan. Nedir? Babanın yukarı bakmasına fırsat verme Herbert. Huzur istiyorsanız burada. Olduğunuz yerde kalın. Ve siz bay bay. Düşlerimizin yalnızca uykularımızda kalması gerektiğini lütfen unutmayın. E dün geceden bu yana bir karar verebildin mi bari baba? Ne? No. No. Gazete de önemli bir şeyler yakalamış gibisin. Gazete bizim elimize geçene kadar olup biten önemini yitiriyor aslında. E, politreni politrene yetiştirebildin mi bu sabah herler? Bir aksilik çıkmadı ya Bisiklet ikimizin ağırlığını çekemeyip bir defa lastik patlattı Ama onarmamız uzun sürmedi İstasyonda bir süre sohbet edecek vaktimizde oldu İyi bir insan değil mi? Evet Üstelik insanları etkileyebiliyorum Dün gece size Alaaddin'in lambasını getirdim dese Hepimiz ona inanacaktık öyle değil mi? E kim bilir belki de haklısın Anlattığı o öyküler kolay inanılır şeyler değildi tabi Ama dediğin gibi Ben çok etkilendim doğrusu Babam da Önceleri direndi ama sonunda o da havaya girdi. Bizi duyuyor musun Harry? Hmm. Oo, inanılacak gibi değil. Baba elinde üç diliğini yerine getirecek sihirli bir el varken sen oturmuş sakin sakin gazeteni okuyabiliyorsun. İşin doğrusu ne isteyebileceğimi bilemiyorum. Gazete falan okuduğum yok. Dün gece olup bitenden kurtulabilmiş değilim. Bu çocuk yirmi yıl aradan sonra geldi ve beni kafama alt üst edip gitti. İşte hepsi bu. Bilmiyorum ne söyleyeceğimi bilmiyorum doğrusu En iyisi onu yakmak herhalde Anne lütfen Neredeydi o Hah. İşte hala dün gece bıraktığımız yerde Şöminin üstünde duruyor Alevler onun hakkından gelir merak etmeyin Dur ne yapıyorsun Dedim ya en iyisi onu yakmak Buna izin veremem alacağım onu İşte Az daha yanıyordu Neden yaptın bunu Yansaydı hepimiz kurtulacaktı. Pol'ün anlattıklarının doğru olup olmadığını göreceğim. Beni anlamalısınız. Basit çok küçük bir şey isteyeceğim ondan. Bana öyle geliyor ki isteyebileceğin her şeye şu anda sahipsin heri. Küçük oldukça basit bir şey isteyeceğim hele. Ve bu küçük deneyin sonunda dün gece Pol'ün anlattıklarının gerçek bir karabasan mı yoksa bir, bir, bir e, masal mı olduğunu anlayacağız. Şu evi onarabilseydin mutlu olmaz mıydın baba? Ee, dur bakayım, galiba haklısın Herbert. Bak bu aklıma gelmemişti işte. <gülüyor> Onarım için 200 pound yeter de artar bile. Bence ilk dileğin bu olmalı. Basit bir dilek işte. Paul'ün istediği de basit bir şeydi, hatırlasana. Bir araba istemişti. 200 pound diliyorum. Yapacağını yaptın demek. Artık yaksak iyi olacak sanırım. Bence hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Belki 200 poundlu bir çanta içinde yukarıda yatağınızın ortasında bulursunuz. <gülüyor> Belli mi olur. Geveze çocuk. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Annen haklı Herbert. Artık yatsak iyi olacak. İyi geceler. Günaydın bakmayın kahvaltı için sizleri bekleyemedim. Günaydın. Bu sabah gerçekten erkencisin Herbert. Ee, kahve de mis gibi kokuyor doğrusu. Seni böyle şafak vakti uyandıran nedir evlat? Bugün işe biraz erken gitmem gerekiyor da. Ee? Ee ne? 200 yüz pound'dan hala bir haber yok mu? Yok. <gülüyor> Galiba bütün gezginler birbirine benziyor. Bizim Paul Pickman gibi. Her şeyi bire bin katarak anlatmaktan hoşlanıyorlar işte. Her kahven hazır. Sağ ol Erin. Eh, i̇zninizle. Benim artık yola çıkmam lazım. Dün sabah Polun yüzünden gecikmiştim. Tekrarlayacak olursam işimden olurum. Siz. Dün sabah Polun yüzünden gecikmiştim. Tekrarlayacak olursam işimden olurum. Siz de o maymun elinden bana yeni bir iş istemek zorunda kalırsınız. <gülüyor> Akşama görüşürüz. Gerçekten gevezesin Herbert. Güle güle. Güle güle oğlum. Teşekkür ederim. İyi günler. Kimmiş? Postacı. Mektup mu kimden? E, yalnızca birkaç fatura. Hmm. Herbert'ın bunu görmemesi iyi oldu. Doğru. Sen 200 pound beklerken tam tersi oldu. <gülüyor> Şans işte. Neredeyse akşam olacak. Ama kapımızı faturalarımızı getiren postacıdan başka çalan olmadı. Çay ister misin? Hey, iyi olur. Hem de şu faturalara bir göz atayım bu arada. Sence Herbert biraz geçik mi bu akşam? Belki. Fazla mesai yapıyorlardır kim bilir. Fabrikada onu çok seviyorlar biliyor musun? Biliyorum canım. Çalışkan bir çocuktur. Buyur çayını. Teşekkür ederim. Ah. Biliyor musun Helen? Sen çok iyi bir hayat arkadaşısın. Bu da nereden icap etti şimdi? Neye ne zaman ihtiyacım olduğunu iyi biliyorsun. Eline sağlık. Çay güzel olmuş. Afiyet olsun. Ne var? Neden öyle dikkatle pencereden dışarısını gözlüyorsun? Herbert mi geliyor? Yo, Herbert değil. Ee, dışarıda garip tavırlı birisi var. Nasıl garip tavırlı? Birkaç defa bizim bahçe kapısına yaklaştı. Sonra girmekten vazgeçip geri döndü. Nedense kapıdan da fazla uzaklaşmıyor. Dur bakayım ben de merak bak. ettim. Ee, e, bak e, bak işte şu adam. Evet. Kılığı kıyafeti de oldukça düzgün. Pek serseriye falan benzemiyor. Bak bak tekrar bahçe kapısına yaklaştı. Ah bu sefer kapıyı açtı. Geliyor. Kim acaba Sen dur ben açayım Şey Burası Baytların yer, öyle değil mi Evet bayım ben her White İzin verir misiniz içeri gireyim bay White Anlatacaklarım Pek kapı önünde söylenecek gibi değil çünkü evet, Rica ederim içeri buyurun ee, Lütfen oturun rahatınıza bakın Kapımız Tanrı misafirlerine her zaman açıktır. Pencereden bir süre sizi gözledik. Umarım yolunuzu kaybetmiş değilsinizdir. Hayır bayan. Yolumu kaybetmiş değilim. Aslında... ...nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Şey... ...benim size haber vermem istendi. E, vereceğiniz haber nedir bayım? Lütfen biraz daha açık konuşun. Ben... ...MVB Magians firmasından geliyorum. Fabrikadan yani. Bay Herbert White ile ilgili... E, bir aksilik mi oldu? Yoksa... Herbert'e bir şey mi oldu? E, Lan sakin ol lütfen. E, bayım kusura bakmayın. Annelik böyledir işte. Biliyorum. Biliyorum kötü bir şey oldu. Bize kötü bir haber getirmediniz. Öyle değil mi? Çok üzgünüm. Yaralandı mı? Kaza mı geçirdi? Ağır yaralandı. Ve yazık ki... Tanrım... Herber. Nasıl... Nasıl oldu? dişlere kapıldı. <gülüyor> dişlere kapıldı. Sonra ne yazık ki fazla yaşamadı. <gülüyor> bu küçük aileyi ilk terk oldu. Biz bu acıyı kolay kaldıramayız. Hayır. Hayır. Oğlum. Buraya gelmem kolay olmadı. Hiç kolay olmadı. Tam girmek üzeriyken... ...defalarca kapımızdan geri dönüp... ...aptal gibi dışarıda dolaştım durdum. Onu hepimiz çok seviyorduk. Çok acı çekiyorum. İnanın. Bir söyleyeceğimi de bilemiyorum. Artık söylenecek hiçbir şey yok Fabrika yetkilileri bu büyük kaybımız için sizlere üzüntülerini iletmemi istiyor Artık bizi yalnız bırakın lütfen Meyve Vagins firması bütün sorumluluğu üzerine alıyor efendim Ve kaybınızı karşılamanın mümkün olmadığını kabul etmekle birlikte Oğlunuzun fabrikaya katkılarını göz önüne alarak size belirli bir miktar tazminat ödemek istiyor Aman tanrım Lütfen. Lütfen bu tazminatın miktarı nedir? Söyleyin bana. Söylediğim gibi efendim. Hiçbir rakam her yokluğunu telafi etmeyecektir. Bunu biliyoruz. Kaç para vereceksiniz? Söylesene be adam, söylesene. Şey. 200 baht. Oğlum için ne kadar soğuk bir gece Helen saatlerdir o pencerenin önünde dikilip duruyorsun Lütfen yatağa geri üşüteceksin Her şey ne kadar çabuk olup gitti her yılda. Evet Önünde yaşayacağı top dolu bir hayat vardı Ve biz onu bugün toprağa teslim ettik İnanamıyorum Gerçeği kolay kolay kabullenemeyeceğimizi biliyorum Sanki her an bir şey olacak ve o geri dönecek gibi. Benim için her şeyi onun gidişiyle koyu bir karanlığa. Ve sessizliğe görüldüm. Lütfen yat artık ve biraz uyumaya çalış. Rica ediyorum. Peki yatıyorum işte. Yaşlı kalplerimiz için bu çok ağır bir yük değil mi Harry? Hadi uyu artık. Aman tanrım. Niçin daha önce düşünmedik bunu? Helen neyin var ne oldu O el O maymun eli Ne demek istiyorsun Onu istiyorum O maymun elini istiyorum Hemen Nerede Aşağıda masanın üzerinde olmalı ama niçin Şimdi aklıma geldi ah, Niye bu kadar geciktik ki Neden daha önce akıl edemedik Kendine gel Helen Neyi düşünemedik nerede geciktik Diğer iki dileği heri, Diğer iki dileği Yalnızca bir dilekte bulundum biliyorsun. Yetmedi mi? Yetmedi bayvaet, yetmedi. 200 poundun olsun istedin. Oldu. Fabrika sana 200 pound verecek. Ama ne karşılığında? Oğlunun ölümü karşılığında. Öyle değil mi? Katil, katilsin sen. Her bir senin yüzünden öldü. Aman tanrım, sen çıldırmışsın. Helen neler söylüyor? Ben ne söylediğimi biliyorum. Seni ihtiyar bunak. Çabuk in aşağı ve uğursuz şeyi al. Ve oğlumun tekrar hayata dönmesini diler Pelin. Pelin kendine gel. Ne olur. <gülüyor> şimdi şimdi söyle bana. Buna gerçekten inanıyor musun? Yani... ...Herbert'in ölümünün benim diliğimle ilişkisi var mı? Bu soruyu neden kendine sormuyorsun? Sormuyor muyum sanıyorsun? Ve her soruşumda biraz daha yıkılmıyor muyum sanki? Evet. Bu o olabilir mi? Unutma Bize tam tamına 200 pound vermek istiyorlar Ve Bu da benim maymun elinden istediğim para öyle değil mi? Deli olacağım Senin deli olman beni şu anda hiç mi hiç ilgilendirmiyor Harry White Şimdi tek istediğim aşağı inip o uğursuz şeyi eline alman ve ikinci dileğini söylemen Belki haklısın kim bilir dediğin gibi yapacağım Aşağı iniyorum. Ona oğlumun tekrar hayata dönmesini istediğini söyle. Anlıyor musun? Helen, bütün bunlar bir rastlantı olamaz mı sence? Keşke o fırtınalı akşamda yolunu kaybetip evimizi bulmasaydı. Ona ne kötülük ettik ki bizi biricik hörbürtümüzden etti. İşte getirdim Dile Bana kalırsa aptalca bir şey yapıyoruz Sana son defa söylüyorum Dile Herbert'ın tekrar hayata dönmesini diliyorum Uyuyor musun Helen? Hayır Fırtına durdu farkında mısın? Yine de çok soğuk Uyumayacak mısın? Hayır Sabaha daha çok var Ama dinlenmen gerek Neydi bu ses? Ee, farelerdir başka ne olabilir? Emin misin? Ee, gayet tabi hadi biraz uyumaya çalış Kapı çalınıyor Harvard bu Onun kapı çalışı Helen Dur gitme Bırak kolumu O benim oğlum neden tutuyorsun beni? Ne yapacaksın? Bırak beni. Bırak diyorum sana aşağı inmeliyim. Kapıyı açmam lazım. Tanrı aşkına, Tanrı aşkına onu içeri alma. Aklım almıyor. Kendi oğlumdan korkuyorsun. Geliyorum Herbert. Geliyorum bekle. Ya, bırak dedim sana. Geri dön hemen lütfen. Onu az önce pencereden gördün. Gördüm. O artık bizim bildiğimiz her değil. Değil. Heri, gel lütfen. Kapının sürgüsü çok ağır. Açamıyorum. Nerede bu? Tanrım bana yardım et. Nerede bu lanetli şey? Şuralarda pencerenin dibinde bir yerlerde düşmüştü. Elimden bulmalıyım. Bulmam gerek. Nerede? Herbert. Oh Herbert. Açamıyorum Kapıyı açamıyorum oğlum Neredesin Niçin gelmiyorsun be adam İşte burada buldum nihayet Ve üçüncü dileğim Üçüncü dileğim o Oğlumun yattığı yerde Huzur bulmasını diliyorum oh, Açıldı işte Ama Ama olamaz Kapıda kimse yok. Hiç kimse. Jacobs Edward Nesbit'in yazdığı, Mehmet Dinçer'in çevirerek radyoya uyarladığı Kış Hikayeleri adlı oyunumuzu dinledi.